889, numaralı konu, Eşab'dan Abdullah bin Kurt'un, düğünlerini kafir düğününe benzetenleri şiddetle azarlaması, evet, Abdullah bin Kurt Es-Sumali adlı sahabi Humus'ta Hazreti Ömer'in valiliğini yapıyordu, bir gece kontrol amacıyla Humus sokaklarında dolaşırken bir düğün alayına tesadüf etti, bu düğün alayı ellerinde meşalelerle giden insanlardan oluşuyordu, bunu gören Abdullah bin Kurt içlerine dalarak her biri bir tarafa dağılıncaya kadar onları kamçıladı, sabah olduğunda da. Abdullah minbere çıktı ve Allah'a hamd-ül alır ettikten sonra şunları söyledi, Ebu Cendil adlı sahabi Ümam ile evlendiğinde düğününde az bir yemekten başka hiçbir şey yapmadı, Allah Teala Ebu Cendil ile Ümameden razı olsun ve sizin dün geceki gelininizi de lanetlesin, dün geceki düğün alayında bulunan insanlar ellerinde ateşlerle kendilerini kafirlere benzetmişlerdir, halbuki onlar bu hareketlerinden dolayı Allah'ın kendi nurlarını söndüreceğinden habersizdiler.